ve kul bid'atin dalal ve kul dalaletin finnar ve muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Abyd. Abyd. kardeşlerim imanın şubeleri dersimize devam ediyoruz bugün Allah'a hamdolsun 43. şubesine ulaştık bu da e, nefret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 Biraz sonra sayacağımız vasıflar ki konu başlığı olarak İmam Bey hakkı rahimehullah nefret yani gil denilen nefet kin ve haset başlıklarını ele almıştır. Ve bu ikisine benzer sıfatlar diyerek devam etmiştir. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadisinde sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurur. Allah Resulü Salatu vesselam. Şimdi kardeşlerim hasetle alakalı Allah azze ve celle وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ buyuruyor yani <حَسَد> buyuruyor. Yani haset ettiği, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki ve yine Am yapsadı onun nasa, ala ma atahmullahun fabı. O kimseler? Allah azze ve jelin verdiği nimetlerden dolayı o kimseye haset mi ediyor? Şimdi hasede baktığımız zaman kardeşlerim, Allah azze ve jelin verdiği nimetlerden dolayı o kimsiye haset mi ediyor? Şimdi hasede baktığımız zaman kardeşlerim, Allah azze ve jelin verdiği nimetlerden haset Allah azze ve jelin Allah Yine hadiste buyuruyor ki sakın birbirinize haset etmeyin. Ve yine birbirinize buz etmeyin. Buz nedir? Sevginin zıttıdır buğz. Ve yine ne yapmayın? Alakayı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. İşte kardeşlik vatfı nedir? Eğer imanınız varsa imanınız derecesinde birbirinizle kardeşlik bağınız var demektir.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 Yani düşünün bir diş ağrısını çekin. Ne yapar? Sabah kadar uyuyamazsınız. Bütün vücud, bütün beden, bütün azalar ne yapar? O diş ağrısına, küçücük diş ağrısına ortaklık eder. İşte Müslümanlarda ne olması? Böyle olması gerekir. Bu halde gelen rivayette yine Allah Resulü Selam diyor ki sakın birbirinize buz etmeyin. buz neydi sevginin zıttı? Birbirinize hasar etmeyin. Birbirinize arkayı çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler. Ve yine diyor ki Allah Resulü Selam bir Müslümanın bir Müslümanı üç günden fazla küs kalması nedir? Helal değildir. Niye? İki kişi küs kaldığı zaman, ikisi bir araya geldiği zaman birisi yüzünü bir tarafa çevirir, öbürü yüzünü bu tarafa çevirir ve bu ikisinden hangisi önce selam verirse ecir ne yapar? Eci kapan, terabı kapan odur, o ondan daha hayırlıdır. O yüzden birbirimizle olan kardeşliğimizi hesaba çektiğimiz zaman imanımız ne dereceyse, nasıl seviyede, hangi seviyedeyse, inanın birbirimizle olan kardeşliğimizde nedir, aynı seviyede olacaktır. Şimdi haset dedik kardeşlerim, haset kelimesi hiçbir zaman özenilen, imrenilen bir sıfat olmamıştır.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 Allah Azze ve Celle kardeşine fazlından bir hayır vermiş, bir üstünlük vermiş. Sen ise ona haset ederek Allah'ın verdiği o hayrı, o üstünlüğün izalesini gitmesini istiyorsun. Sahabe geliyor, hakir sahabeler, ey Allah'ın Resulü, zengin Müslümanlar hayrı alıp götürdü diyor. Allah Resulü ne oldu diyor, ey Allah'ın Resulü, Zenginler sadaka veriyor, zekat veriyor. Fakat biz fakir fukarayız. Biz bir şey yapamıyoruz. Onlar hayrı, bütün hayrı ne yaptı? Alıp götürdü diyor. Bakın burada bir haset yok kardeşler. Hayırda yarış var. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Gelin diyor size öğreteyim. Namazdan sonra, farz namazdan sonra 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber deyin inşallah onların ecrine ulaşırsınız. Bir müddet devam ediyor. Bunu zengin sahabeler de öğrenir, onlar da yapmaya başlıyor. Buna binaen fakir sahabeler tekrar geliyor. Ey Allah'ın Resulü sen bize bir şey öğrettin ama zengin sahabe kardeşlerimiz de onu öğrendi. Onlar da yapmaya başladı. Bu üzerine Allah Resulü Selam bu Allah'ın fazladır ben ne yapayım diyor. Bakın burada sahabeler onların zenginliğinin ki onlar neydi? Allah yolunda mallarını harcayan insanlardı. Kim var denildiğinde ne yaptılar? Hiç sağa sola bakmadan getirip malların hepsini Allah için veren insanlardı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'u hep hayırda yarışan birisiydi. Ve hep ben bugün Ebu Bekir radıyallahu anh'u geçeceğim diyor. Bir gün Allah Resulü selam yine savaş için mal topluyor ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'u geliyor malının yarısını bırakıyor. Allah Resulü selamı sorduğunda ey Ebu Bekir malını ne yaptın? İşte yarısı ey Allah'ın yarısını da aileme bıraktım.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 İkinci gün yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki şuradan gelen adam cennettiktir diyor. İkinci gün yine aynı adam sakallarından abdest suyu dökülür bir şekilde sıvar bir şekilde e, son eline pavuşlarını almış yürüyor şekilde geliyor. Üçüncü gün yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu kapıdan gelen adam cennettiktir diyor. Bunun üzerine yine aynı adam geliyor. Sahabeden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 Ey kardeş diyor, ben babamla küstüm, barıldım ve onun evine üç gün gitmeyeceğim diyor. Bunun üzerine beni misafir eder misin üç gün boyunca? Adam hay hay diyor. Evine misafir ediyor üç gün boyunca. Üç gün boyunca onu izliyor. Ve Abdullah ibn Amr ibn-i ki vallahi ben o adamda fazla bir görmedim. Biz ne yapıyorsak o da yapıyor. Hatta gördüm ki gece namazına bile kalkmadı diyor. Ancak bir şey fark etti. Gece olduğu zaman, yani akşam olup insanlar evine çekildiği zaman o adamdan diyor hayırdan başka bir şey işitmedim, duymadım diyor. Ancak hayır söyledi diyor. Üçüncü gün oldu. Ben, aleykümselam, ondan ayrılırken misafirliğim bitip dedim ki diyor, ey kardeşim ben babamla darılmadım, evden o yüzden de ayrılmadım ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki şu kapıdan gelen cennetliktir. Üç gün boyunca üst üste bu kelimeyi söyledi ve üçünde de sen girdin diyor. Ama baktım ki sende fazla bir amel görmedim. Hatta öyle ki diyor neredeyse onun amelini hakir görecektim, küçük görecektim diyor. Sahabe vallahi gördüğün gibi işte diyor ben buyum. Çekip giderken Abdullah bin Amr ibn-i gel kardeş diyor. Ben gördüğün gibi ama diyor ben hiçbir kardeşime karşı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 Kıskanmaman, o hayrın ondan izaletini istememen, Vallahi birçok insanın güç getiremediği bir şeydir. Sahabe ne yapıyor kardeşlerim? Birincisi hased etmiyor ve ne atmıyor? İhanet ile etmiyor. Hiçbir Müslüman'a karşı böyle bir duygu beslenmiyor kardeşlerim. Kalbi tersimiz. Zaten hadis rivayette de geldiği gibi akşam olduğu zaman hayırdan başka hiçbir şey ne atmıyor? Konuşma.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 Güllul, nefret etme. Ve yine hakt, tin besleme. Müslümanların birbirine karşı gıybet etmesi, nemime etmesi, buğz etmesi, alakayı kesmesi, sırt çevirmesi, küsmesi, üstü bırakması ve kükümsemesi. Bunların hepsi kardeşlerim, ayet ve hadislerde zikredilen kötü vasıflar olup bir müminde olmaması gereken sıfatlardır kardeşlerim. Nasıl ki bunlar kardeşliği bozuyor ise aynı şekilde imanı da zedeleyen sebeplerdir bunlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de ne yapamazsınız? İman etmiş olmazsınız buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bu sıfatlar, bu kötü sıfatlar kardeşliği bozuyor ise aynı zamanda nedir?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 inşallah Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle hepinize hayır versin. Bu sahabe kimmiş kardeşlerim? Saad İbn-i Vakkas radıyallahu anhu. Evet hakikaten cenneti hak etmiş birisi kardeşlerim. Konuyla alakalı olarak yine Allah Azze ve Celle Haşır suresi <gülüyor> 9. ve 10. ayeti kerimesinde o ensar ve muhacirlerin imanlarını birbirlerine karşı olan kardeşliklerini anlatırken bakınız ne buyuruyor. Muhacirler gelmeden önce Medine'yi yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar kendilerini hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı haset etmezler. Kendileri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 Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, iman edenlere karşı kalbimizde bir hasetlik yaratma ya Rabbi. Allahümme, amin. Evet kardeşlerim, imanın şubelerinin 49. şubesi insanların özlerinin namuslarının birbirlerine haram olmasıdır. 44. şubesi. Yok, hayır. 44. Biraz önce 43'tü, şimdi 44. şubesi. Evet. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyadayken iman edenlerin arasında her türlü kötülüğün, fuhşiyatın yayılmasını isteyenler, sevenler için onlara hem dünyada hem de ahirette elin bir azap vardır diyor Allah evet. Azze ve Celle. Nur suresi 19. ayeti kerimesinde. Ve yine o mümin hiçbir şeyden haberi olmayan ve masum olan o kadınlara zina iftirasında bulunanlara لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlar hem dünyada hem de ahirette lanetlenmiştir buyurur. Allah. Azze ve, ve yine buyurur ki Allah Hasulü ve Vesselam birbirinize haset etmeyin. Sakın müşteri kızıştırmayın. Birbirinize buz etmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Bir kardeşinin üzeri, e, ticaretinin üzerine alışverişin üzerine alışveriş yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona yüzüstü, onu yüzüstü bırakmaz onu küçümsemez hakir görmez Allah Resulü Aleyhissalam kalbini işaret ederek et takva işte takva buradadır takva buradadır takva buradadır diyor Allah Resulü Sallam ve bir müslümanın diyor müslüman kardeşin hakir görmesi onu küçümsemesi küçük görmesi ona şer olarak yeter diyor Allah Resulü Sallam muhakkak ki her müslümanın Müslümana kanı malı ve namusu haramdır buyurur. Allah Rasulü aleyhissalatu Vesselam. Yine Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü selam diyor ki bir kimse Müslüman kardeşine sakın sen fasıksın, günahkarsın, hak yoldan ayrıldın veya sen kafirsin demesin diyor. Eğer bu saydıkları vasıflar o kimsede yoksa ne yapar? Geri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 Ama onun ahiretten hiçbir nasibi yoktur buyurur Allah Azze ve Celle. Her kim dünya hayatını isterse, dünya hayatının süsünü isterse ona dünyadayken işlemiş olduklarının amellerinin karşılığı olarak tas tamam, hiçbir eksiksiz olarak ona veririz diyor. Ama... Onların ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Ve onların gidecekleri yerde ateştir diyor Allah subhanahu ve teala. Ve onların yapmış oldukları her şeyde iptal olmuştur. Boşa çıkmıştır buyurur Allah azze ve celle. Ve yine buyurur ki Allah subhanahu ve teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ اَحَدًا Her kim Allah'ı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 Gitsin onun sevabını Allah'tan gayrısından beklesin. Onun yanında bulsun. Onun yanında beklesin. Çünkü Allah muhakkak ki şirkten o, şirk koşanlardan beridir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani dünyadayken o yapmış onun olduğu ameli kimin için yapmışsan kim git onun sevabını, onun ecrini o şirk koştuğun kişinin yanında ara Allah'a nedir? Hiçbir Allah'tan hiçbir sevap bu şekilde umamazsın diyor. Sahabe diyor ki bir gün bizler oturduk kendi aramızda Mesih Teccal'i konuşuyorduk diyor. Allah Resulü yanımıza geldi. Ne konuşuyorsun diye sordu. Ne konuşuyorsunuz? Ey Allah'ın Resulü bizler Mesih Teccal'den bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki size Mesih Teccal'den daha kötü veya daha korkunç bir şey haber vereyim mi daha korkutucu o diyor gizli eşrikul hafi gizli e, gizli şirktir buyurdu Allah Resulü. Selam. Sizden birisi namaza durur da kendisini birilerinin seyrettiğini hisseder de böylelikle ne yapar? Namazını güzelleştirir. İşte bu nedir? Gizli şıktır buyurur Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Evet, imanın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 Sıcak mı oldu. Kamera Biraz hararet oldu şey aç, Sen hep bir şey olabilir. <gülüyor> Şimdi çok hakikaten yani konular kardeşlerim hakikaten can alıcı konular çünkü imandan bahsediyoruz.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 yolundan, hidayetinden saptırma ya Rabbi. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubu ileyk. Bu ahiru da'vana aleyhamdülillahi rabbil alemin. Buyur kardeşim. Şu şeyi açarsak küçük bir pencere var orada. Onu aşağı doğru veya yukarı al. Tamam. Arkadaşım. Dur Şimdi o kendilerine bakın da Allah hepsinde yazma dediği yerlerde yapmamız gereken yerlerde söylüyor. Mesela yalan söyledi ama yalan cevap olduğu yerler var. Boz etme, boz etmemiz gereken yerler var. Burada yalanı yazmaya bakın. Yalanı yani en azından düz çevirme. İşte günah şarlatan düz çevirme veya küçümseme. Allah kahrolanmış kimseyi biliyorsunuz diye e, ayet veya hadis şeklinde şeyler var. Allah'ın adı. Tüm var. Hadiste hiçbir yer yani tek taraflı olarak olmasının sebebi ne? Yani hadiste olumlu hiçbir taraf yok. Ama yani mesela diyor ki boz etmeden dilinizle dilin yapmıyorsa elinizle el elinizle yapmıyorsa boz ediliyor. Tabii ya da zalimlere karşı. Evet. Soru yapılıyor. Diğerlerinde de zaman zaman bunlar kullanılıyor. Ama has-ı tevelihatte bu hiç tip eee olmuş Yok. Yapılır. Yok. Da bunun sebebi nedir? Soru bütünle soruyor. <gülüyor> ya biraz açıklama oldu. Ben sanki derste böyle eee kalan yerleri tamamlama gibi oldu ama şöyle söyleyeyim. Biz e, iman derslerinde şey yaparken pek fazla bir derine inmiyoruz. Yani bir sayma şeyi var ve önemli bazı şeyleri hatırlatma bağımından geçiyoruz. Allah razı olsun söyledikleriniz şeyleriniz doğru. Özellikle dediğiniz gibi haset meselesinde çok katı şeyler var. Çünkü Allah Resulü aleyhisselam tıpkı odunun ateşin yediği gibi insanın amelinde yer bitirir. O minşerri hasidin izah haset haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Çünkü haset meselesinde hatırlarsanız derste önemli bir konu açıkladı ki bu İmam Beyhak Rahimullah'ın sözüydü. Sanki kadere karşı çıkmak gibi bir mesele var orada. Çünkü bir insanın fakir olması, zengin olması, güzel olması, çirkin olması yani uzun boylu, kısa boylu, kel, saçlı neyse olması nedir? İnsanın kaderiyle alakalı bir şey. Yani Allah Azze ve Celle ezelden zaten onu sana takdir etmiş. Haseti konu hiçbir yani kesinlikle hiçbir çıkarı yok yani. Ama dediğiniz gibi diğer bazı şeylerde insan mesela Müslüman kardeşine sırt çevirir mi? Çevireceği yerler var mıdır? buz eder mi? Buğz edeceği yerler var mıdır? Küs kalır mı? Küs kalacağı yerler var mıdır? Bunlar da ama dediğimiz gibi İslam dairesinden gene çıkmamak şartıyla. Yoksa hiçbir zaman İslam ikili ilişkilerde dahi e, seni hevalı hevesine bırakmamış kardeşine küs kalabilirsin küsebilirsin ama İslam bunu ne yapmış? 3 günle sınırlamış 3 günden sonra küs kalırsan bu nedir? bak haramdır ama 3 gün mü, bir İslam sana bir şey vermiş yani git bir e, sinirlerin yatışsın tamam mı? bir gadab öfke senden bir gitsin ondan sonra ilk selam verirsin gene sen ecirdesin kim selam verirse bu İslam gene sınır çizmiş ama küsmek tamam. daha caizmiş. Ömür boyu küs. Ne yapamazsın? Duramazsın. Kim bir yıldan fazla küs kalırsa Allah Resulü Selam buyuruyor. Kardeşin ne yapmış gibidir? Hı hı. Öldürmüş gibidir. Gibi. <gülüyor> evet. Ama soruyu sorarken de başta öyle gidiyor zannettim. Güzel bir soru geliyor dedim. Sonra bir ayıya döner gibi oldu. Sonra böyle gelince anladım. Yok kardeş Allah razı olsun. Güzel dinlemiş. Allah razı olsun. Hakikaten ama yine gıybetin de kurtarır yolu yoktur. Da da Nemime de yok, ihanet yok. Müslüman, Müslümana ihanet yok yok. etme. Nemime neydi ya? Efendim? Ne? Nemime ne? Nemime, lemmam cennete giremez. Laf taşıyan. <gülüyor> Ama niçin laf taşır? Müslümanın, iki Müslümanın arasını bozmak için laf taşır. Bile. Yok, sen Savaş halinde o savaş casusluğa göre o Müslüman'a caizdir. Müslüman'ın zevki yok, zev yakalanmış. Vaz getirip götürmüyor, o zaman vaz getiriyor. Nemmam, o şey değil. Yalanın da mesela yeri var. Hasret'in dergi yok. Hepsinin dergi var. Arkadaşlar yakalaştığı yeri yok. Kâbir hasret olmaz mı? Hatta şimdi Osmanlar arasında yoldasın.